önce 5. yüzyılda Eflatun'un kurduğu akademi'nin kapısında şu ibare yer alır. Buraya matematik bilmeyenler giremez. Bundan yüzyıllar sonra Müslümanlar arasında da evreni tanımanın ve hakikate ulaşmanın en emin yolu olarak matematik görülecek. Bunu tıp ve astronomi takip edecektir. Eski Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Hint medeniyetlerine ait eserler Müslüman muhayyelesinde harmanlanacak ve Eflatun Akademisi'nin yıkılan sütunları doğudan yükselecektir. Bağdat'ta ilk taşlarını Halife Mansur'un taşıdığı, Harun Reşit döneminde sütunlarının görülmeye başlandığı Memun devrinde ise bütün ihtişamıyla beliren yapı, Beytül Hikme'dir. Yani bilgelik evi. Beytül Hikme, ne sadece bir kütüphane ne de bir çeviri bürosudur. Araştırmaların, gözlemlerin yapıldığı, telif eserlerin yazıldığı, büyük tıp bilginlerinin, astronomların, kimyacıların, fizikçilerin, felsefecilerin ve din alimlerinin yetiştiği bir akademidir. Dünyanın her tarafından her dilde yazılmış kitaplar getirilir bu kente. Yunanca Rumca, Süryanice, Farsça, Hintçe, İbranice. Alimler gelir, Mezopotamya'dan, İran'dan, Mısır'dan, Orta Asya'dan ve Hint'ten. Bizans kilisesi tarafından aforuz edilen Nesturileri görürüz, bilgelik evinin kapısından girerken. Sürekli baskı altında tutulan Sabileri ve Süryanileri, Hintliler, İranlılar ve Türkler sonra... Günlük ekmeğini yarı yarıya yemiş adam da gelmişti oraya. Yağmur kapmış bir adam da gelmişti oraya. Bilginler, büyücüler, su vurucuları, köle tüccarları, çan onarıcıları da. Sultan saçını tarayan kadın, eski bir define arayıcısı. Matematiğin bulucusu, fusus okuyucusu, şeyh galibin muştucusu, hazinedar ve kütüphane memuru. Hepimiz, hepimiz oradayız. ve i̇şte yaşayan bir Türk alimi de Memun'un daveti üzerine Bağdat'a gelenler arasındadır. Tarihi cebir ilminin ve astronomların babası olarak geçecek bu Türk İslam aliminin ne doğum tarihini kesin olarak biliyoruz ne de ölüm tarihini. Tek bildiğimiz, doğumunun 800'den önce, ölümünün ise 847'den sonra olduğudur. Hal tercümeleri onun hakkında çok az bilgi verir. Eski tarih ve coğrafya kitaplarında ise bazı dolaylı atıflar bulunur. Künyesi nedeniyle o dönemde yaşamış başka alimlerle karıştırıldığı da olur. Adının çok farklı biçimlerde söylendiği de. Yabancı kaynaklarda Harezmi, Harezm. Harzemli, el Harzem'i, algoritmi, algorizme ve harizmi olarak geçen bu matematik bilgininin tam adı şöyledir: Ebu Abdullah bin Musa el Harizmi. Doğum yeri şimdi Özbekistan sınırları içinde olan Hive, eskiden Harizmi ülkesi sınırları içindeydi. Harizmi, Aristo'nun sultan rüyalarına girdi, sokaklarında matematiğin, coğrafyanın ve felsefenin konuşulduğu, çevirmenlerin kandillerinin sabaha kadar yandığı bir dönemde Bağdat'a geldi. şairlerin inci bir gerdanlığa benzettikleri Dicle Nehri'nin berrak aynasında kendini seyreden Bağdat, bu yeni konuğuna da genişçe bir yer açtı kucağında. Deve kervanlarının her gün kapısına uzak ülkelerden kitap yığdığı Beytül Hikme de yönetici oldu. Ama aynı zamanda ilim heyetlerine başkanlık yapıyor, uzak ülkelere bilimsel araştırmalara gidiyor gözlemler yapıyordu. Bunlardan biri de Sincar Ovası'na yaptığı yolculuktur. Heyetin içinde harezminin yanı sıra ünlü astronom Musa ibn Şakir'in üç oğlu da var. Grup aynı noktadan ikiye ayrıldı. Kuzeye doğru yürüyenler kutup yıldızını yükselirken, güneye doğru yürüyenlerse batarken görünceye kadar ilerlediler. Böylece meridyen dairesinin bir derecesini büyük bir isabetle hesapladılar. 16. yüzyıl İtalyan matematikçi Gerolamo Cardano'nun dünyanın en büyük 12 dehası arasında saydığı Harezmi, kendisini Türk İslam dünyasının en büyük matematikçisi yapacak çalışmalarına böyle bir bilimsel ortamda başladı ve Musa'nın oğulları gibi birçok bilim adamıyla ortak hikayelere, başarılara imzasını attı. Ve bir kitaba dokundu. Halife Mansur zamanında Hintli bir astronom tarafından getirilmiş, Brahma Gupta'nın Sithanta adlı eseridir bu. Kitap, yıldızların hareketleri, hesap usulleri ve Hint sayı sistemiyle ilgili konuları içermektedir. Harezmi, astronomi alanında yaptığı okumaları Bağdat ve Şam rasathanelerinde yaptığı gözlemlerle birleştirerek günümüze kadar gelebilen ve alanında ilk olan astronomi kitabını hazırladı. Zicül Harezmi İslam aleminde çok geniş yankı bulan ve kullanılan bu esere tıpkı diğer eserleri gibi çeşitli şerhler yazıldı, yorumlar yapıldı. Astronomi cetveli Kopernik devrine kadar kullanıldı. Adhelart tarafından Ezziç al Karizmi adı altında Latince'ye tercüme edilen eserin aslı ne yazık ki kayıp. Ama bu Latince çeviri sayesinde günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ama asıl ününü matematik alanında yaptı. Matematiğin çok önemli bir dalı olan Cebir ilminin kurucusu ünvanına sahip oldu. Onun zamanına kadar Cebir kısmen de olsa biliniyordu. Ama ancak birinci dereceden denklemler çözülebiliyordu. Harezmi'nin El Cebir ve Mukabele kitabını önemli kılan, ikinci dereceden cebir denklemlerinin çözüm yolunu sistemli olarak işleyen ilk eser olmasıdır. Kitabın yazılış öyküsü ise bize matematiğin her çağda ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bugün nasıl binaların, köprülerin yapımından, alışverişe kadar hemen her alanda matematik varsa, o dönemde de toplumların birçok ihtiyacı için matematik bilmek gerekiyordu. Halife Memun, Harizmi'den ticari hesaplarda, arazi ölçümlerinde, miras taksiminde, suların yükselmesinin ölçümünde kullanılacak hesapları kolaylaştırmak üzere bir yöntem geliştirmesini istemişti. Bunun üzerine Harezmi meşhur Cebir kitabının çalışmalarına başladı. Hint rakamlarını, Babililerin kök hesaplarını ve Batlamyus'un metotlarını bir araya getirerek eksikliklerini tamamladı ikinci dereceden denklemlerin analitik çözümlerini formüle ederek bunu pek çok pratik örnekle izah etti. Cebir, bir denklemin bir yanındaki terimin diğer yana aktarılması iken, mukabele benzer terimlerin cebirsel olarak toplanarak kısaltma yapılmasıydı, yani sadeleştirme işlemi. Bunları kolayca yapabilmek için sembolik cebiri geliştirerek sistematize ediyor ve hesaplarında batı uygarlığının henüz bilmediği sıfırı kullanıyordu. 820 yılında biten bu çalışma İspanya Endülüsü medreseleri aracılığıyla Batı'ya aktarıldı. İlk Latince çevirisi 1183'te yapıldı. Tam 600 yıl boyunca en temel kaynak eser olma özelliğini korudu. 15. yüzyıla geldiğimizde eserin Alman diline çevrildiğini ve 1486'da Leipzig Üniversitesi'nde Harezmi'nin ceberinin okutulmaya başlandığını görürüz. Cebir'e batıda verilen algorismus adı, el-harezmi kelimesinden bozma bir terimdir. Kitabın ön sözünde şöyle der Harezmi. Bir ilim adamı ya kendisinden önce kimsenin tespit edemediği bir konuda eser kaleme alır, ya kendinden önceki ilim adamlarının bıraktığı konuları açıklar, kolaylaştırır ve anlaşılır kılar veya daha önce yazılmış eserlerde bulunan eksiklikleri giderir, yanlışları düzeltir. Harezmi'nin çalışmaları, evrenin ahengini matematik yoluyla anlamaya çalışanlara yüzyıllar boyunca ilham verdi. Onun açtığı yoldan daha sonra El Fergani, Ebul Vefa El Buzcani, Ömer Hayyam gibi matematikçiler gidecekler ve bu bilim dalını mükemmelleştirip ilerletmeye çalışacaklardır. Harezminin bir diğer önemli çalışması ise sayılara ilişkindir. Matematiğin ilk elemi sayı saymak. Sayı sistemi oluşmaya başladığında insanlar çok uzun süre sadece bir ve ikiyi bildiler. Sıfırın bulunması ise çok daha sonra. İnsanlık yüzyıllarca sıfırsız yaşadı. Onu ilk bulan Hintliler. Bu kavramı İslam dünyasına sokan ve hesap yapmak için ilk kullanan insansa harezmin. Harezmi, Hint matematiğini incelemek amacıyla Hindistan'a gitti. Geri dönüşüne ilişkin şu hikaye anlatılır. Kervan, zor ve yorucu bir yolculuktan sonra Bağdat'a ulaştı. Harezmi'nin koltuğunun altında bir deste, kağıt ve kitaplar bulunuyordu. Karşısında bu yolculuğun semerilerini heyecanla bekleyen Abbasi halifesi Membul. Kağıtlarının bir bölümü yere düşüyor. Üzerinde şifreye benzeyen simgeler var. ''Bunlar nedir?'' diye sordu halife. Hint sayılarıdır diye yanıtladı ünlü bilgin. Bunlar sayıların tanımlanmasını ve aritmetik işlemlerini çok kolaylaştıracaktır diye saygı ile ekledi. Halife Harezminin getirdiklerini geliştirip herkese yararlı hale getirmesini ve diğerlerine öğretmesini buyurdu. Ve Kitabul Hisabil Hint yazılmaya başlandı. eser bugün bizim aritmetikte dört işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme türünden işlemleri konu ediniyordu. Hint rakamlarının ve ondalık sayı sisteminin İslam dünyasına girişi bu eserle gerçekleşti. Tıpkı Cebir kitabı gibi bu eseri de Batı Rönesansı'nın ortalarına kadar bütün aritmetik kitaplarının ana kaynağı oldu. Aslı kayıp olan bu eserin günümüze ulaşmasını 12. yüzyılda yapılmış latince bir tercümeye borçluyuz. Cambridge Kütüphanesi'nde bulunarak yayınlandı. Kitabın en eski el yazma nüshası Viyana Saray Kütüphanesi'nde bulunmuştu. Harezmi sadece matematikle değil, astronomiyle, coğrafyayla ve tarihle de ilgilenmişti. Biri Usturlab'ın kullanılmasına, diğeri ise Usturlab'ın yapılmasına dair iki eseri bugün kayıp. Denizciler için paha biçilmez bir öneme sahip olan usturlaplar, hem astronomik gözlemlerde sayısız hesaplamalarda kullanılıyor hem de günlük hayatta birçok işe yarıyordu. İşte Harizmi, usturlabın 43 çeşit kullanışını bulmuştur. Ondan sonra gelenler bu sayıyı bine çıkaracaklardır. Aynı şekilde kitab Tarih isimli eseri de günümüze ulaşamayan eserleri arasındadır. Büyük Bilginin diğer çalışmaları arasında Batlamyus'un Coğrafya isimli eserini Arapçaya çevirmek ve yine Halife Memun'un isteği üzerine dünya ve gök küresi haritalarını gösteren bir Atlas'ın hazırlanmasına katılmasını sayabiliriz. Bu harita İslam dünyasında yapılan yeryüzü ve gökyüzü haritalarının ilkidir. Harizmi, halife Memun'un ölümünden sonra mutasım ve vasık dönemlerinde de çalışmalarını sürdürdü. Halife vasık döneminde elçilikler yaptı. Tarihçilerin söylediğine göre Hazar Kralı Tarkan'a elçi olarak gönderildi. Bir de Asab-ı Kehf'in mezarının bulunduğu yeri araştırmak için Efes'e geldiği söylenmektedir. Vasık'ın ölümünde onun başucunda olduğu için hala hayatta olduğunu biliyoruz. Muhtemel yaşı bir hayli ilerlemiştir. Genel olarak ölümü ile ilgili üzerinde fikir birliği yapılan tarih 850 yılıdır. Bağdat Harezmi'ye katkı yaptı. Harezmi başta Bağdat ve Türk İslam alemi olmak üzere bütün insanlık alemine. İslam uygarlığının temelinde sultanların, bilginlerin, şairlerin, mütercimlerin, kitap çoğaltan yazıcıların, ciltçilerin, kervancıların, ilme meraklı meşhur ailelerin ve daha kim bilir kimlerin emeği, çabası, heyecanı, ...ve öğrenme ihtirası vardır. Harun Reşit, egemenliği altındaki topraklarda yaşayan insanlardan cizye olarak kitap ister. Hatta sırf kitap toplamak için seferlere çıkar. Ve Beytül Hikme sadece insanlığın bilimsel mirasını sağlamakla kalmaz, yüzlerce matematikçi, astronom, tıp alimi, fizikçi, kimyacı, felsefeci, tarihçi yetiştirir. Beytül Hikme'nin 10. yüzyılın sonuna kadar çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bundan sonrasına ilişkin bize Beytül Hikme'den haber veren hiçbir kitaba rastlamayız. ...ta ki Moğol hükümdar Hülagu'nun 1258'de Bağdat'ı istilasına kadar. Bu istila şehri yakıp yıktığı gibi o güne kadar toplanan bütün Hint, Mısır, Babil, Grek ve eski medeniyetlerin orijinal el yazmalarını da yakıp yıkmıştır. Eğer bugün elimizde o zamanlardan kalma eserler varsa... Bunu da Beytül Hikmen'in çalışma biçimine borçluyuz. Daha önce nüshaları çoğaltılarak değişik şehirlere gönderilen kitaplar bu yıkımdan kurtulmuştur. Bir de Moğollar bu şehri yakıp yıkmadan bir asır önce Latince'ye tercüme edilen kitaplar. Fuat Köprülü'nün şu sözleri Bağdat'ın geçmişini olduğu kadar bugününü de ilgilendiriyor. Moğol istilası gerek Harezm şahları gerek Abbasi halifeliğini süratle ortadan kaldırdı. Birkaç İslam şair ve müellifinin ishar ettikleri teessürü bir tarafa bırakılırsa bu hadise İslam dünyasında hiçbir suretle büyük bir akis uyandırmamıştır. Thank you.